Anton ciddi ciddi gözlerimin içine bakarak Gal her zaman yiyecek bir şey bulamıyoruz ama solucanların yenilecek bir tarafı yok dedi sertçe. Ben yattığım yerden zıplayarak kalkıp oturdum. Anton onları yemek için toplamıyordum. Arkadaşlarım dedi ki Arkadaşlarım dedi ki Cümlemi yine tamamlayamadım. Belki de anlattıklarıma inanmayacaktı. Ne için diye sordu ısrarla. Çok zor durumdaydım. Kendimi Stefan'ın tuzağına düşmüş, o küçücük domuz yavruları kadar zavallı hissettim. Anton, Anton diye bağırınca saçlarımı okşamaya başladı. Saçlarımı okşarken de, ''Bak, annem senin solucanları yemek için topladığını sanıyor ve üzüntüsünden ağlıyor. Neden topladığını söylersen annem artık ağlamaz.'' dedi. Hemen yataktan kalktım. Ağrım yok gibiydi. Koşarak bahçeye çıktım. Annem oradaydı. Benim kazdığım yerleri düzlemişlerdi. Düzelen topraktan yeşil çimenler sürgün vermiş, kara toprağın üzerine ince bir yeşillik örtmüştü. Dışarıda güzel bir yaz havası vardı. Annem babamın sevdiği elmanın gölgesinde oturuyordu. Benim birdenbire dışarı çıktığımı görünce heyecanlandı. Kalkmak istedi ama ben koşarak yanına vardım. Anne, ben solucanları göz kapaklarım düştü. Sözümün sonunu getiremedim. Uzun bir soluk aldıktan sonra yemek için toplamıyordum diyecektim ki vazgeçtim. Çünkü öyle söyleyince annem niçin sorusunu sorabilirdi. O zaman ne yanıt verecektim? Sustum. En iyi yanıt susmaktı. Annem beni anlamışçasına yüzüme gülümsedi. Sonra da galip. ''Yürürken ağrın yok değil mi?'' diyerek konuyu değiştirdi. Anneme sarılmamak için kendimi zor tutuyordum. Keşke ona sıkı sıkı sarılabilseydim ve her şeyimi anlatabilseydim. İçeriye koştum. Anton'un elinden tutarak yine annemin yatak odasına götürdüm. Yatağa girince yanıma oturmasını söyledim. Yanıma oturunca elinden yine tuttum. Böylece konuşmak için güç alacağımı düşünmüştüm. ''Anton, ben solucanları yemek için toplamamıştım.'' Susa, solucan suyunun sivilcelere iyi geldiğini söylemişti. Ben de onları toplayıp kaynattıktan sonra suyunu içecektim, dedim. Cümlem biter bitmez de, utancımdan yorganı üzerime çektim. Anton, iri elleriyle sırtımı okşarken, ''Gal, herkes ilk gençlik yıllarında çıkan o sivilcelerin acısını çeker. İnsan hiç kurtulamayacakmış sanır.'' Ama bir de bakarsın kendiliğinden yok olmuşlar. Susa sana kötü bir şaka yapmış. Belki ona da bir başkası yaptığı içindir dedi. Başımı aceleyle yorganın altından çıkardım. Ne diye bağırdım. Anton gülmesini yutarak o bir şakadır. Herkes birbirine yapar. Susa da sana yapmış dedi. Ben ona gösteririm. Biraz daha iyileşeyim o görür. Anton çok soğukkanlıydı. Dudaklarıyla değil de yüzüyle gülerdi. Yine öyle yaptı. Göz kırparak, böyle şakaları herkes birbirine yapar. Kız bana gerek yok gal, dedi. Ama ben ona hiç öyle bir şaka yapmadım ki. Çok sinirlenmiştim. Hemen kalkıp Susa'yı bulmak istiyordum. Anton öfkelendiğimi anlamıştı. Yine yanaklarıyla güldü. Koltuklarımın altına ellerini sokup beni gıdıklamaya başladı. Bir taraftan beni yumuşatmaya çalışıyor, bir taraftan da yataktan kalkamayacağımı söylüyordu. Annem, Margaret ve Stefan gürültümüzü duyup içeri geldiler. Annem önce Anton'u payladı, yatağın üzerinde kudurulmayacağını söyleyerek. Sonra da benim kahkahalarıma dayanamayıp güldü. Yıllardır kaybettiğimiz hep birlikte gülmeyi bir tek o akşam yakalayabildik. <Gülüyor> Evimizin ve nehrin göründüğü yere gelince uzak bulutlar arasından arada bir görünen güneşin dağların arkasına doğru hızla kaydığını ve akşam karanlığının evimizi yutmaya başladığını gördüm. Birden çok korktum. İçimden anne diye bağırmaya geçirdim. Bağırdım da ama sesim öyle cansız ve cılızdı ki yakınımdaki ağaçlara bile ulaşamadı. Sesimin cılızlığı beni ürküttü. O ürküntüyle evimize doğru daha hızlı koşmaya başladım. İniş aşağı koştuğum için yolu çabuk bitireceğimi sanmıştım ama öyle olmadı. Çok yoruldum, nefesim kesildi, evimize yaklaşınca gücüm bitti. Diğer ağaçlardan epeyce ayrık duran bir ağaca sırtımı yaslayıp oturdum. Biraz oturunca uykum geldi. Uyumaya hazırlanıyordum ki annem yanıma geldi. Pencereden beni görmüş olmalıydı. Dizlerinin üzerine çömelirken ''Gali, ne oldu? Yoksa yine zehirli mantar mı yedin?'' diye sordu. Bu zehirli mantar düşüncesi çok iyiydi. Sopadan kurtulmamın yolunu annem kendi söylemişti. Anneme bön bön baktım. Annem biraz daha kaygılanarak bağırdı. ''Gal, zehirli mantar mı yedin?'' Ben başımla ''Evet'' işareti yaptım. Margaret ve Anton geldiler. Ellerinde yiyecekleri vardı. Açlığımı anımsadım. Annem onların elindeki yiyeceklere de baktığımı görünce, ''Sen önce biraz kusmalısın, daha sonra bir şeyler yersin.'' dedi. Ben içimden ''Keşke yalan söylemeseydim.'' diye geçirerek annemin yüzüne baktım. Annem iki parmağını boğazıma soktu, birkaç kez ördüm ama aç midemden bir şey çıkmadı. Annemin elini tuttum çünkü yine parmaklarını sokmaya hazırlanıyordu. ''Yukarıda kustum bir kez.'' dedim, cılız bir sesle. ''Yukarıda kustum bir kez.'' dedim, cılız bir sesle. Ama annem düşüncesinden vazgeçmedi. Bu kez parmaklarını biraz daha fazla tuttu boğazımda. Nereden geldiğini bilmediğim ılık bir su boşaldı boğazımdan. Midem dışarı çıkacakmış gibi oldu. Gerçekten karnım ağrmaya başladı. Annem istediği başarıyı elde ettiği için memnun memnun. ''Sana biraz süt vereyim.'' ''Şimdilik başka bir şey yeme.'' dedi. Ben söylediğim yalanın bu kadar büyük olduğuna üzüldüm. Babamı özlediğimi söyleyerek ağlamaya başladım. Annem süt getirmeye giderken Anton da beni evimize taşıdı. Margaret arkamızdan gelirken hınzırca iğnelemeye başladı. ''Yalnız ne işin vardı ormanda?'' Anton, ''Çocuğun korkusu kendine yeter, kapa çeneni.'' diye savuşturmak istedi onu. ''Dili bilmedi, Neresi çocuk?'' Margaret. ''Ne var? Susar mısın?'' ''Susmam. Annem eve bırakmış. Onun ne işi vardı ormanda?'' Anton biraz da sinirlenerek ''Margret'' dedi. ''Sen çok kötü bir kızsın. Annem kızmıyor da sana ne oluyor?'' ''Margret'' ''Tamam tamam susuyorum. Gal artık minnacık bir çocuk değil'' dedi. Onlar konuşurken ben Margaret'in elindeki salça sürülmüş ekmeğe bakıyorum. Benim elindeki ekmeğe baktığımı gören Margaret söyleyeceklerini bitirince... Hınzırca göz kırptıktan sonra ''Biraz ister misin?'' dedi yavaş bir sesle. Ben yanıt veremedim ama göz kapaklarım düştü evet dercesine. Ekmeğini uzattı ısırmam için. Ben de fırsat bilerek bir parça ısırdım. Margaret yine göz kırptı. Ama yuttuğum lokma boğazımı çok acıtmıştı. Onun için istemediğimi belirttim başımla. Anton beni yatağıma yatırdı. Annem süt getirdi. Stefan başucuma gelip dikildi. Canımı alacakmış gibi bakarken, ''Sana öğretmiştim hangi mantarların yenileceğini.'' dedi. Ben sustum. Açlıktan karnım ağrıyor, boğazım yanıyordu. Ağlamak istiyordum. Biraz sonra Stefan'ın benimle dalga geçeceğini düşünüyordum. Keşke yalan söylemeseydim. Kalkıp annemin boynuna sarılıp, ''Ben yalan söyledim de.'' diyemiyordum. Çünkü böyle söylesem, Stefan'ın günlerce beni taklit ederek dalga geçeceğini biliyordum. En iyisi yatağa gömülüp ağlamaktı. Keşke annem beni ölesiye dövseydi de Stefan dalga geçmeseydi. Annem dışarı çıkınca Stefan, ''Çok selsemsin Gali, ben sana zehirli mantarları bir bir göstermiştim. Sanımadın mı? Çok mu acıkmıştın? Yoksa tel örgülerin yanındaki mantarlardan mı yedin? Onları atlar yese ölür.'' dedi. Anton'un elini tuttum. Kendinden yardım istediğimi anlamıştı. Stefan'a, hey ağzını kapayacak mısın yoksa çeneni mi kırayım? O senden küçük, belki unutmuştur. Neden dalaşıyorsun? Git kendi işine bak. Bir söz daha edersen çeneni kırarım diye gözdağı verdi. Anton, babamın yokluğunda evimizin babasıydı. Annem öyle söylüyordu. Babamızın yerine sen babasın diyordu. Biz de ona bir şey sorduğumuzda yanıt vermediği zaman hemen bunu kullanır... ''Sen babamın yerine evimizin babasısın, neden yanıt vermiyorsun?'' diye üstelerdik. O evimizin babası olduğundan bizim için hem gülmeli, hem karar vermeli, hem de çok çalışmalıydı. Babamız birkaç aylığına geliyor, sonra yine askere çağrılıyordu. Onu çok seviyorduk ama yavaş yavaş da ondan uzaklaşıyorduk. Bana askerliği bizden çok seviyormuş gibi geliyordu. Halbuki o bizden ayrılırken çok üzülüyordu. Ama yine de ben onun askerliği sevdiğini düşünüyordum. Anneme, babam başka bir şey olsa ya asker olacağını diye söylediğim zaman, annem hemen kirpiklerini zehirli oklar gibi dikleştiriyor. Büyük savaştan sonra savaş hiç sona ermedi. Savaş olunca da askere gitmesi gerek, diyordu. Ben büyük savaş sözcükleriyle neler anlatmak istediğini anlamadığım için yine üsteliyor, babamın asker olmamasını istiyordum. O zaman annem bana anlatamayacağını anlıyor, başımı okşadıktan sonra da yumuşak bir sesle ''Büyüdüğün zaman anlarsın'' diyordu. Annemin getirdiği sütü içmeden önce bir an yine babamın askerliğinin bir türlü bitmediğini düşündüm. Annem benim daldığımı görünce kollarımdan tutup sarstı. Sarstıktan sonra da getirdiği sütü içirdi. Süt içtikten biraz sonra karnımın ağrısı azaldı. Boğazım biraz yanıyordu, o kadar. Anneme çok acıktığımı söyledim. Durdu, ocaktaki ateşin ışığında yüzünü bana döndürerek. Gali, bu gece yemesen iyi olur. Sana biraz daha süt veririm. Kusmazsan yemekte de yersin, dedi. Anneme söyleyecek bir şeyim yoktu. Ancak yorganımı başıma çekip ağladım. Ağlıya ağlıya yorulmuş olmalıyım ki uyumuşum. Uyandığım zaman her yer karanlıktı. Ocağımızdaki ateş bile sönmüştü. Annemin odasına gidip onu uyandırmak istedim ama yatağımdan doğru olmaz karanlıktan korktum. Yanımda Anton yatıyordu. Hem de horul horul uyuyordu. Birkaç kez Anton, Anton diye seslendim ama uyanmadı. Annemi nasıl uyandıracaktım? Çok acıkmıştım. Stefan çabuk uyanırdı ama onu uyandırmak istemiyordum. Onun alay etmesine dayanamıyordum. Uyanır uyanmaz, ne var unutkan diye soracaktı. Sonra da yalancı diyecekti. Onlar da yetmiyormuş gibi, evin içinde korkuyor diyecekti. Yatağıma uzanıp, perdenin aralığından sızan ay ışığını seyretmeye koyuldum. Biraz seyretmiştim ki, ışık oynamaya başladı. Bütün karanlık cadılarının evimize dolduğunu sandım. Yorganın altına saklandım. ''Işık olmasaydı evimize girenleri göremeyecektim. Keşke uyanmasaydım. Keşke yalan söylemeseydim. Bir yalan yüzünden bütün bunlar başıma geldi. Acaba her gece mi bu kadar gece cadısı bizim eve geliyordu? Ne zaman gelip ne zaman gidiyorlardı? Gece yarısını geçmiş miydi acaba? Birazdan gelip benim yatağıma da girecekler miydi?'' ''Stefan hep anlatırdı. Uyuyanlara bir şey yapmazlarmış ama uyanık olanlara sarılıp boğarlarmış.'' Onları görenleri öldürürlermiş. Ben onlara bir şey yapmamıştım ama onları görmüştüm. Demek beni de boğacaklardı. Yanıma gelip boğazıma sarıldıkları zaman onlara ne söyleyecektim? Ben sizi kimseye anlatmam diye söylesem acaba benimle arkadaş olurlar mı? Ama beni boğmak isterlerse bağırır Anton'u uyandırırım. Anton onların hepsini öldürür. Yok öldürmesin. Öldürürse onların arkadaş.